Latif bir tevafuka işaret eden bir fıkradır. Otuz altı yapraktan ibaret ve İmam-ı Ali'nin fevkalade takdirine mazhar olan otuz ikinci sözün, kendi kendine gelen 5.715 bin on beş tevafuku, risalet Nur'un bu havalideki gayet mühim bir talebesi olan Ahmet Nazif'in nüshasında çıkmıştır. Demek o risalenin hatta hakikisine rast gelmiş ki, bu harika kerameti göstermişler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 ve gavs Azam gibi çok manevi üstadlarımızın manevi yardımlarıyla akim kalıp, hatta o memurları aleyhimize değil, lehimize manevi darbeleriyle çevirdiler. Elfu elfi elhamdülillah, hadha min fadl Rabbi. Mektubu mütala ettik. Aciptir ki, bizim kusurumuzdan ve ufacık ihtiyatsızlığımızdan gelen o tesirsiz cereyanı haber veriyor gördük. Çünkü bir kısım avam-ı nas ve bidalara tabi bir kısım,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 zaten ücretini peşin alan bir köle olduğunu da nazar dikkate alınca, bütün zerrat-ı kadar dil ile hamd etmek istiyor. Yani kalbinde yanan elhamdülillah kandili, her şeyi müsebbih ve hamid gösteriyor ve güzel bir niyetle, o hamitlerin hamdini ve müsebbihlerin tesbihini ve o şakirlerin şükrünü beraberce seyyidine takdime bir iştiyak hissediyor. Nurlu ve kutsi mektuplarınız yekdiyerini takip ettikçe,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 Her emri işlerken bu emri bir haktan bu ümmete getireni, her nehyi yapmamaya cebrederken bu nehyi taraf ilahiden bu ümmete getireni düşüne düşüne derslerde geçtiği gibi bütün ömür dakikaları ibadet olabilir ve o habibi huda o şefii ruzi i cezayı her içinde numune etmek azminden mütebellit muhabbet o habibin bulunduğu aleme göçmeyi sevdirecek hale getiriyor ve böylece mutu kabla en temutu sırrı tezahür ediyor. Tezekkürü mevt veya rabıtayı mevt. Tefekküru saatin hayrun min ibadeti senetin. elhasıl ne arasak hep Risaletün Nur'da güneş gibi görünüyor. Risaletün Nur şakirtleri dikkat etseler daha bu fani alemdeyken Livaul Hamd-ı Ahmedî Aleyhissalatu vesselam altında bulunduklarını inayet-i hakla anlarlar. Acizane fehmedebildiğim şu anda kalbime gelen hakikatlara istinaden diyeceğim ki bu dalalet ve bid'aların ve dinsizliğin taun ve vebadan daha ziyade ve daha şiddetli sari illetlerine karşı Risaletün Nur'un getirdiği ve talim ve tefhim ettiği çok hakikatlardan Sünnet-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam temessük dersini en hakiki olarak alan Risaletün Nur şakipleridir. Onlar bu temessük ve intisaplarının 2 kere iki dört eder kat'iyetinde mazhar oldukları inayet-i rabbaniye şahadetiyle muaccel mükafatlarını görüyorlar. Yani burada sünnetiyle dalâlet ve bitat ve dinsizlik ateşlerinden kurtaran mensup olduğumuz şeriatın mübelliği burada halas ve mukavemetle ahir hayatımızda iman ile haşre ekberde şefaatiyle inşallah ebedi sevindirecektir diyorlar diyebiliyorlar. Elhamdülillahiha da Fadli Rabbi. Madem ki böyle olmuştur o halde şüphesiz Risaletun Nur'un intişarındaki maksat şu zamanın insanlarına tahkiki imanı ders vermek, mütehayyirlerini kurtarmak, müteharrilerini takviye ve tarsin etmek, zındıka ve ehli ilhâdı iskat ve ilzam etmektir. Amma fitne ateşleri afet haline alan bu zamanda cam ile elmasın beraber satıldığı bir çarşıda bu mübarek nurları yani şanında İnna nahnu nazzelnâ'z-zikre ve innâ lehû le-hâfızûn Kur'an-ı mucizül beyânın hakiki tefsirleri olan risale Nur'un hakaretten siyaneti için hem sırran tenevvürat sırr-ı tenvirini Rahim ve Kerim Rabbimiz irade ve takdir buyurmuş. Risale-i Nur şakirtlerinden Hulusi Halil İbrahim'in Risale-i Nur'a hitaben yazdığı bir fıkradır. Elhamdülillahi ale'r-risâletin Nuriye şems Kur'an'ın envarlarından inkas eden Ecramı Ulviye, Seyyarat ve Sevati Kevkebiye ve Ezhar-ı Müzeyyene-i Ravza-i ve Hakâik-i Aşina ile memlûdür Rîmeknune, el muayyedü ilil akliye ve teslimiye olan Risale-i Nûriye Esrâr-ı Kitabullah alemi ziyalandırdı ve inşallah daimi ziyalandıracaktır. Ve öyle bir şaheserdir ki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 Ben onun her bir hakikatına bin can versem inşallah bir cana mukabil bakiide bin can alacağım. O benim kabirde en isim, berzahta refikim ve mizanda amalim, sıratta burağım, cennette yoldaşım. Ben onun hakkında nasıl tarif edebilirim? 28. mektupta serd edilen وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَت۪ي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَت۪ي بِمُحَمَّدٍ fehvasınca ben de derim وَمَا مَدَحْتُ رِسَالَةً نُورِ بِمَقَالَت۪ي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَت۪ي بِرِسَالَةٍ Nur. Hem ne haddime düşmüş ki o menşur Kur'an'dan bahsedeyim Olsa, olabilse bu fakir ondan istişfa ve istişfa ve istifaza edebilir Şöyle ki ne hahidat ne dadi ha! Kaidesince Rıza bari’nin kendisinden hoşnut ve razı olmasını isteriz. Ve onun nuriyle dünyada bütün alemi İslam’ın nurlanmasını isteriz. Ve talebelerinin dünyada birer Arslan ve ahirette birer Sultan olmasını, Ve Livaül Hamd Sancağı'nın altında önde üstadımızla bütün talebeleriyle varmak isteriz. El Hasıl.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 eğer söyleyebilseydim, ben de böyle söylerdim feyzi. Bismihi Sübhanehu! Azîr Sıddık kardeşlerim! Bu yeni hadiseyi i taarruziyeden müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle, risalet Nur inayet altındadır. Hiçbir taife, şimdiye kadar böyle ehemmiyetli hizmette, bizler kadar az meşakkat ile kurtulan olmamış, hem geçen Ramazandaki hastalığım ve eski şehirdeki musibetimiz gibi çok vakı alarla zahiri sıkıntılı, meşekkali halat altında Rialetün Nur'un faidesine ait inkişafatı ve daha tesirli fütuatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maks ile Rialet Ün Nur'un fütuatı başka mecralarda teshile vesile olur. Beşiciçua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir.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 hususan Isparta ve Kastamonu'dan, afat-ı semaviye ve arziyeyi def-u ref'ine vesiledir. Evet, Sabrinin, ya اَرْضُبْلَعِي وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ilâhir âyetinden istihrac ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet, Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi, Anadolu'yu Cebeli i Cudi hükmüne getirip, Kürey arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına sebeptir. Çünkü zaaf-ı imandan gelen tuğyan, Ekseri musibeti âmmeyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risaletün Nur o musibeti âmmeyi dairesinin haricine bırakma rahmet ilahiyye tarafından vesile oldu. Bu ehli iman, bu Anadolu halkı Risaletün Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar.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 binler adam kadar dünyaya bakmak münasebetim var demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Onları Cenabı Hakka havale ediyoruz. Hem ehli siyasetle hiçbir münasebetimiz olmadığı halde katî bilsinler ki bu memlekette bu asırda bu milleti anarşilikten tereddii ve tedenni mutlaktan kurtaracak yegane çare Risaletün Nûrun esas Bu hadise de sıkıntı çeken masumlar ve üstatları bilsinler ki. Ağır şerâit altında bir saat nöbet, bir sene ibadet ve bir saat hakiki tefekkür-i imanî, bir sene ta'at hükmüne geçtiği gibi. inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak edip teessür ile değil, ferah ve sürur ile karşılamalı. Fakat Hazreti İmamı i̇mam Ali radıyallahu anh'ın iki kere, sırran beyaneten, sırran tenevveret demesine binaen, biz her vakit ihtiyatlı olmak ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmeye mükellefiz. Risale-i Nur'un mensupları, şuur ve ihtiyarları haricinde birbiriyle münasebettar, birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bugünlerde olduğu şöyle ki.